Ruhla cesedin evlenmesiyle insan vücudu meydana gelmiştir. Ruhun aslı arşi yani ruhani ve ulvi bedenin de hilkati topraktır, topraktır. İkisi beraber evlenmişler, ruhu temsilen dünya alevine zuhura gelmişlerdir. Vücut olmayınca ruh görülmez, ruhun görülmesi vücutladır. İkisinin içtivağından vücut meydana gelmiş. Ruh ayrıldığı vakitte ceset toprak oluyor ve korkuluyor. Yanına girmeye korkuyoruz, çekiniyoruz, ölüden korkuyoruz. Onun için ruhla cesedin içtimağına abid denir, kul denir, insan denir yani. Onun için Mirac-ı Muhammedi de Resulullah miracını ruhani yapmıştır. Ceseden gitmemiş demeleri hatadır. Yani sübhanel lezih abdihi ayet-i kerimesinde 90 sıfattan Allah'a tenzih ederim. Kemal sıfatlarıyla müttesif ederim yani manası Allah her istediğini yapar manasına geliyor bu Allah abdini, abdini gecenin bir nüsfında, mescidi haramdan yani Kâbetullah'tan aldı ve maşallah, Allah kudüs'e oradan cemaayı urucettiridi diyor. Hani burada bu kelimi konuştuğum yerde abdiyet vücudun ve ruhun istimaiyle abdiyettir. Ruh çıktı mı? Abi sayılmaz. Mezi sayılır yani bûş.